24. mektup Bismillahirrahmanirrahim Yef'alullahu ma yasha ve yahkumu ma yurid. Sual: E azamı esma ilahiyeden olan Rahim ve Hakim ve Vedud'un iktiza ettikleri şefkat berverane terbiye ve maslahat kerane tedbir ve muhabbet darane taltif nasıl ve ne suretle müthiş ve muahiş olan Mert ve adem ile zeval ve firak ile, musibet ve meşekkat ile tevfik edilebilir. Haydi, insan saadet-i ebediyeye gittiği için, mevt yolunda geçtiğini hoş görelim. Fakat bu nazik ve nazenin ve zihayat olan eşcar ve nebatat envaları ve çiçekleri ve vücuda layık ve hayata aşık ve bekaya müştak olan hayvanat tayfelerini, mütemadiyen hiçbirini bırakmayarak, ifnalarında ve gayet süratle onlara göz açtırmayarak idamlarında ve onlara nefes aldırmayarak meşakkatle çalıştırmalarında ve hiçbirini rahatta bırakmayarak musibetlerle tağirlerinde ve hiçbirini müstesna etmeyerek öldürmelerinde ve hiçbiri durmayarak zevallerinde ve hiçbiri memnun olmayarak firaklarında hangi şefkat ve merhamet var? Hangi hikmet ve maslahat bulunur, hangi lütuf ve merhamet yerleşebilir? El-Cevab Dâ'î ve muktazîyi gösteren beş remiz ile ve gayeleri ve faydeleri gösteren beş işaretle şu suali halleden, çok geniş ve çok derin ve çok yüksek olan hakikat-ı uzmaya, uzaktan uzağa baktırmaya çalışacağız. Birinci makam, beş remizdir. Birinci remiz Yirmi altıncı sözün hatimelerinde denildiği gibi, nasıl ki bir mahir sanatkar kıymettar bir elbiseyi, murassa ve münakkaş surette yapmak için, bir miskin adamı layık olduğu bir ücrete mukabil, model yaparak, kendi san'at ve meharetini göstermek için, o elbiseyi, o miskin adam üstünde biçer, keser, kısaltır, uzatır, o adamı da oturtur, kaldırır, muhtelif vaziyetler verir. Şu miskin adamın hiçbir hakkı var mıdır ki o sanatkara desin? Beni güzelleştiren bu elbiseye neden ilişip tebdil ve talgir ediyorsun ve beni kaldırıp oturtup meşekkatle benim istirahatımı bozuyorsun. Aynen öyle de Sani Zülcelal her bir nevi mevcudatın mahiyetini birer model ittaz ederek ve nukuş esması ile ı sanatını göstermek için. Her bir şeye hususan hayata, duygularla morassa bir vücut libasını giydirerek üstünde kalemi kaza ve kaderle nakışlar yapar, cilve-i esmasını gösterir. Her bir mevcuda dahi ona layık bir tarzda bir ücret olarak bir kemal, bir lezzet, bir feyz veriyor. Malikul mulki yetasarrufü fi mulkihi keyfe yaşa sırrına mazhar olan o zani zulcelale karşı hiçbir şeyin hakkı var mıdır ki desin bana zahmet veriyorsun benim istirahatımı bozuyorsun Haşa evet mevcudatın hiçbir cihette vacibül vücuda karşı hakları yoktur ve hak dava edemezler belki hakları daima şükür ve hamd ile verdiği vücut mertebelerinin hakkını eda etmektir çünkü verilen bütün vücut mertebeleri vukuattır Birer illet ister. Fakat verilmeyen mertebeler imkanattır. İmkanat ise ademdir. Hem nihayetsizdir. Ademler ise illet istemezler. Nihayetsize illet olamaz. Mesela madenler diyemezler niçin nebati olmadık. Şekva edemezler. Belki vücudu madeniyen mazhar oldukları için hakları fatırına şükrandır. Nebatat niçin hayvan olmadım deyip şekva edemez. Belki vücut ile beraber hayata mazhar olduğu için hakkı şükrandır. Hayvan ise niçin insan olmadım diye şikayet edemez. Belki hayat ve vücut ile beraber kıymetdar bir ruh cevheri ona verildiği için onun üstündeki hakkı şükrandır ve hakeza kıyas et. Ey insanım işte ki sen madum kalmadın, vücut nimetini giydin. Hayatı tattın, camit kalmadın hayvan olmadın İslamiyet nimetini buldun dalalette kalmadın sıhhat ve selamet nimetini gördün ve hakeza ey nankör daha sen nerede hak kazanıyorsun ki cenabı hakkın sana verdiği mahzı nimet olan vücut mertebelerine mukabil şükretmeyerek imkanat ve ademiyyat nevinde ve senin eline geçmediği ve sen layık olmadığın yüksek nimetlerin sana verilmediğinden batıl bir hırsla cenabı haktan şekva ediyorsun ve küfranı nimet ediyorsun. Acaba bir adam minare başına çıkmak gibi ali derecekaklı bir mertebeye çıksın, "Büyük makam bulsun, her basamakta büyük bir nimet görsün, o nimetleri verene şükretmesin ve desin. Niçin o minareden daha yükseğine çıkamadım diye şekva ederek, ağlayıp sızlasın ne kadar haksızlık eder ve ne kadar küfrana nimete düşer ne kadar büyük divanelik eder divaneler dahi anlar ey kanaatsız hırslı ve iktisatsız israflı ve haksız şekvalı gafil insan katiyen bil ki kanaat ticaretli bir şükrandır hırs hasaretli bir küfrandır ve iktisat, nimete güzel ve menfaatli bir ihtiramdır. İsraf ise, nimete çirkin ve zararlı bir istihfaftır. Eğer aklın varsa, kanaata alış ve rızaya çalış. Tahammül etmezsen, ya sabur de ve sabır iste. Hakkına razı ol, teşekkî etme. Kimden kime şekva ettiğini bil, sus. Her halde şekva etmek istersen, Nefsini Cenabı Hakk'a şekva et çünkü kusur ondadır. İkinci remiz. On sekizinci mektubun ahirki meselesinin ahirinde denildiği gibi, Zülcelal, Hayretnuma, dehşetengiz bir surette bir faaliyeti rububiyetiyle mevcudatı mütemadiyen tebdil ve tecdid ettiğinin bir hikmeti budur. Nasıl ki mahlukatta faaliyet ve hareket bir iştihâ, bir iştiyak, bir lezzetten, bir muhabbetten ileri geliyor. Hatta denilebilir ki, her bir faaliyette bir lezzet nev'i vardır. Belki her bir faaliyet bir çeşit lezzettir. Ve lezzet dahi bir kemale müteveccihtir. Belki bir nevi kemaldir. Madem faaliyet bir kemal, bir lezzet, bir cemale işaret eder ve madem kemal mutlak, ve kamil-i zülcelal olan vacibül vücud zat ve sıfat ve ef'alinde bütün envâ-ı Camiidir. Elbette o zat-ı vacibül vücudun vücub-ı vücuduna ve kutsiyetine layık bir tarzda ve istinâî zâtîsine ve gınây-ı mutlakına muvafık bir surette ve kemâl-i mutlakına ve tenezzüh zâtîsine münasip bir şekilde hadsiz bir şefkati mukaddese ve nihayetsiz bir muhabbeti münezzehesi vardır elbette o şefkati mukaddeseden ve o muhabbeti münezzeheden gelen hadsiz bir şevki mukaddes vardır ve o şevki mukaddesten gelen hadsiz bir süruru mukaddes vardır ve o süruru mukaddesten gelen tabiri caiz ise hadsiz bir lezzeti mukaddese vardır ve elbette o lezzeti mukaddese ile beraber hadsiz onun merhameti cihetiyle Faaliyeti kudreti içinde mahlukatının istidatları kuvveden fiile çıkmasından ve tekemmül etmesinden neş'et eden o mahlukatın memnuniyetlerinden ve kemallerinden gelen Zat-ı Rahman ve Rahim'e ait tabir caiz ise hadsiz memnuniyeti mukaddese ve hadsiz iftiharı mukaddes vardır ki hadsiz bir surette hadsiz bir faaliyeti iktiza ediyor ve o hadsiz faaliyet dahi hadsiz bir tebdil ve tağyir ve tahvil ve tahribi dahi iktiza ediyor. Ve o hadsiz tağyir ve tebdil dahi, mevt ve ademi, zeval ve firakı iktiza ediyor. Bir zaman, hikmet-i beşeriyenin masnuatın gayelerine dair gösterdiği faydeler, nazarımda çok ehemmiyetsiz göründü. Ve ondan bildim ki, o hikmet abesiyete gider. Onun için, feylesofların ileri gidenleri, ya tabiat talaletine düşer veya sofestayı olur veya ihtiyar ve il misani inkar eder veya halika mucibi bizzat der. İşte o zaman rahmeti ilahiye hakîm ismini imdadıma gönderdi. Bana da masnuatın büyük gayelerini gösterdi. Yani her bir masnu öyle bir mektub ur ki umum zîşûr onu mütealâ eder. Şu gaye bir sene bana kâfi geldi. Sonra sanattaki harikalar inkişaf etti, o gaye kafi gelmemeye başladı. Daha çok büyük diğer bir gaye gösterildi. Yani her bir masnuun en mühim gayeleri saniine bakar. Onun kemalatı sanatını ve nukuşu esmasını ve murassaatı hikmetini ve hedayayı rahmetini onun nazarını arz etmek ve cemal ve kemaline bir ayna olmaktır bildim. Şu gaye hayli zaman bana kafi geldi. Sonra sanat ve icad eşyadaki hayretengiz faaliyet içinde gayet derecede süratli tahlil ve tebdildeki mucizatı kudret ve şuunat rububiyet göründü. O vakit bu gaye dahi kafi gelmemeye başladı. Belki şu gaye kadar büyük bir muktazi ve dahi dahi lazımdır bildim. İşte o vakit şu ikinci remizdeki muktaziler ve gelecek işaretlerdeki gayeler gösterildi ve yakînen bana bildirildi ki kainattaki kudretin faaliyeti ve seyru seylanı eşya o kadar manidardır ki o faaliyet ile sâni hakîm envâ kainatı konuşturuyor güya göklerin ve zeminin müteharrik mevcutları ve hareketleri onların o konuşmalarındaki kelimelerdir ve taharruk ise bir tekellümdür Demek faaliyetten gelen harekat ve zeval bir tekellumat-ı ve kainattaki faaliyet dahi kainatın ve envaının sessizce bir konuşması ve konuşturmasıdır. Üçüncü remiz. Eşya zeval ve ademe gitmiyor. Belki daire-i kudretten daire-i ilme geçiyor. Alemi şehadetten alemi gayba gidiyor. Alemi tegayyür ve fenadan âlem nuru bekaya müteveccih oluyor. Hakikat noktayı nazarında eşyadaki Cemal ve kemal, esma-i ilahiyeye aittir ve onların nukuş ve cilveleridir. Madem o esma bakîdirler ve cilveleri daimîdir, elbette nakışları teceddüd eder, tazelenir, güzelleşir. Ademe ve fenaya gitmiyor, belki yalnız itibari taayünleri değişir ve medarı hüsnü cemal ve mazharı fezü kemal olan hakikatları ve mahiyetleri ve hüviyet misaliyeleri bâkîdirler zîruh olmayanlar doğrudan doğruya onlardaki hüsnü cemal esma-i ilahiyeye aittir şeref onlaradır. medih onların hesabına geçer güzellik onlarındır muhabbet onlara gider o aynelerin değişmesiyle onlara bir zarar iras etmez eğer ziruh ise zevil-ukul'den değilse onların zeval ve firakı bir Adem ve fena değil. Belki vücud-ı ve vazifi hayatın dağdaasından kurtulup kazandıkları vazifenin semerelerini bâkî olan ervahlarına devrederek onların o ervah-ı dahi birer esmâ-i ilahiyeye istinat ederek devam eder, belki kendine layık bir saadet'e gider. Eğer o zîruhlar zevil ukulden ise zaten saadet-i ve maddi ve manevi kemalata medar olan alemi bekaya ve o sâni hakimin dünyadan daha güzel, daha nurani olan âlemi berzah, âlemi misal, âlemi ervah gibi diğer menzillerine, başka memleketlerine bir seyr-ü seferdir. Bir mevt-i adem ve zeval-i firak değil, belki kemalata kavuşmaktır. El hasıl madem sani izülcelal vardır ve bâkîdir ve sıfat ve esması daimî ve sermediidirler, Elbette o esmanın cilveleri ve nakışları bir manevi beka içinde teceddüt eder, tahrip ve fena, idam ve zeval değildirler. Malumdur ki insan insaniyet cihetiyle ekser mevcudatla alakalı Onların saadetleriyle mütelezziz ve helaketleriyle müteellimdir. Hususen zihayat ile ve bilhassa nevi beşerle ve bilhassa sevdiği ve istihsan ettiği ehli kemalin alamı ile daha ziyade müteellim ve saadetleriyle daha ziyade mesud olur. Hatta şefkatli bir valide gibi kendi saadetini ve rahatını onların saadeti için feda eder. İşte her mümin derecesine göre nuru Kur'an ve sırrı iman ile bütün mevcudatın saadetleriyle ve bekalarıyla ve hiçlikten kurtulmalarıyla ve kıymetdar mektubat-ı Rabbaniye olmalarıyla mes'ud olabilir ve dünya kadar bir nur kazanabilir. Herkes, derecesine göre bu nurdan istifade eder. Eğer ehli dalalet ise, kendi elemiyle beraber, bütün mevcudatın helaketiyle ve fenasıyla ve zahiri idamlarıyla, Ziruh ise alamlarıyla müteellim olur. Yani onun küfrü, onun dünyasına adem doldurur, Onun başına boşaltır, daha cehenneme gitmeden, cehenneme gider. Dördüncü Remiz. Çok yerlerde dediğimiz gibi, bir padişahın, Sultan, halife, hakim, kumandan gibi muhtelif ünvanlar ve sıfatlardan neşt ed eden muhtelif ayrı ayrı devairi teşkilatı olduğu gibi, Cenab-ı Hakk'ın esma-i hüsnasının hadd hesaba gelmez türlü türlü tecelliyatı vardır. Mahlukatın tenevvüleri ve ihtilafları, o tecelliyatın tenevvülerinden ileri geliyor. İşte her kemal ve cemal sahibi, fıtraten cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca, o muhtelif esma dahi, daimi ve sermedî oldukları için, Daimi bir surette zatı ı akdes hesabına tezahür isterler. Yani nakışlarını görmek isterler. Yani kendi nakışlarının aynelerinde cilve-i cemallerini ve inikas-ı kemallerini görmek ve göstermek isterler. Yani kainat kitabı kebiri'ni ve mevcudatın muhtelif mektubatını anen feanen tazelendirmek yani yeniden yeniye manidar yazmak yani bir tek sayfede ayrı ayrı binler mektubatı yazmak ve her bir mektubu zat-ı mukaddes ve müsemmay Akdes'in nazar-ı şuhuduna izhar etmekle beraber bütün zihûrun nazar-ı göstermek ve okutturmak iktiza ederler. Bu hakikata işaret eden şu hakikatlı şiire bak. Kitabı alemin yaprakları enva-ı Huruf ile kelimatı dahi efrad na mahdut, yazılmış destgahı levh-i mahfuzu hakikatte mücessem lafzı manidardır alemde her mevcut. teemmel sutur el kainati fe innaha min el melai il a'la ileyke resailu. 5. remiz iki nüktedir. Birinci nükte Madem Cenab-ı Hak var her şey var Madem Cenab-ı Vacibül Vücuda intisap var, her şey için bütün eşya var. Çünkü Vacibül Vücuda nispetle her bir mevcut bütün mevcudata vahdet sırrı ile bir irtibat peydâ eder. Demek Vacibül Vücuda intisabını bilen veya intisabı bilinen her bir mevcut sırrı vahdetle Vacibül Vücuda mensup bütün mevcudatla münasebetdar olur. Demek her bir şey o intisap noktasında hatsiz envar vücuda mazhar olabilir. Firaklar, zevaller o noktada yoktur. Bir anı seyyale yaşamak hatsiz envar vücuda medardır. Eğer o intisap olmazsa ve bilinmezse hatsiz firaklara ve zevallere ve ademlere mazhar olur. Çünkü o halde alakadar olabileceği her bir mevcuda karşı bir firakı ve bir iftirakı ve bir zevali vardır. Demek kendi şahsi vücuduna hadsiz ademler ve firaklar yüklenir. Bir milyon sene vücutta kalsa da intisapsız evvelki noktasındaki o intisaptaki bir an yaşamak kadar olamaz. Onun için ehli hakikat demişler ki bir anı seyyale vücudu münevver milyon sene bir vücudu eptere müreccahtır. Yani vücudu vacibe nispet ile bir an vücut nispetsiz milyon sene bir vücuda müreccahtır. Hem bu sır içindir ki ehli tahkik demişler. Envar vücut ise vacibül vücudu tanımakladır. Yani o halde kainat envar vücut içinde olarak melaike ve ruhaniyat ve zih ile dolu görünür. Eğer onsuz olsa Adem zulumatları, firak ve zeval elemleri her bir mevcudu ihata eder. Dünya o adamın nazarında boş ve hali bir vahşetgah suretinde görünür. Evet, nasıl ki bir ağaç meyvelerinin her birisi ağacın başındaki bütün meyvelere karşı birer nispeti var ve o ile birer kardeşi, arkadaşı mevcut olduğundan onların dedince arızı vücutları vardır. Ne vakit o meyve ağacın başından kesilse her bir meyveye karşı bir firak ve zeval hasıl olur. Her bir meyve onun için madum hükmündedir. Harici bir zulmet-i Adem ona hasıl oluyor. Öyle de kudreti Ehad-i Samed'e intisap noktasında her şey için bütün eşya var. Eğer intisap olmazsa her şey için eşya adedince harici ademler var. İşte şûremizden imanın azameti envarına bak ve dalaletin dehşetli zulumatını gör. Demek iman şuremizde beyan edilen hakikatı aliyeyi nefsül emriyenin ünvanıdır ve iman ile ondan istifade edebilir. Eğer iman olmazsa nasıl ki kör, sağır, dilsiz, akılsız adama her şey madumdur? Öyle de imansız'a her şey madumdur, zulümatlıdır. İkinci nükte, dünyanın ve eşyanın üç tane yüzü var. Birinci yüzü Esma-i bakar, onların ayneleridir. Bu yüze zeval ve firak ve adem giremez, belki tazelenmek ve teceddüt var. İkinci yüzü ahirete bakar, alemi bekaya nazar eder, onun tarlası hükmündedir. Bu yüzde baki semereler ve meyveler yetiştirmek var. Bekaya hizmet eder, fani şeyleri baki hükmüne getirir. Bu yüzde dahi mevt ve zeval değil Belki hayat ve beka cilveleri var. Üçüncü yüzü, fanilere yani bizlere bakar ki, fanilerin ve ehli hevesatın maşukası ve ehli şuurun ticaretgahı ve bazifedarların meydanı imtihanlarıdır. İşte bu üçüncü yüzündeki fena ve zeval, mevt ve ademin acılarına ve yaralarına merhem için o üçüncü yüzün iç yüzündeki beka ve hayat cilveleri var. El hasıl, şu mevcudat-ı seyyale, şu mahlukat-ı seyyare vacibül vücudun envarı icat ve vücudunu tazelendirmek için müteharrik ayneler ve değişen mazharlardır.